Allahübbillahi min Şeytanirracim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Alhamdulillahi Rabbi al-Alemin Wa sallallahu sallamu ala Rasulina Muhammad Wa ala Alehi Wa sallihim Wa Munzara Ala Nihjihi Wa man Tabahu Bi Ihsanin La yumdihi Ama bağ Evet. Bakkal Abdullah ve İbrahim abla Şeyh Abdullah ve Süleyman bin Sähman. Ve Ama An Anil müşrikler hakkında mücadele eden birinin şu sözü ki: Anil Şeyh Muhammed bin Abdul Şeyh Muhammed bin hakkında diyor ki: İnnehu la ala -kavaz, la al al wathani hatta ha. Dedi ki Şeyh Muhammed bin Abdul kendini nispet eden biri ki bugün birçokları nispet ediyorlar. Dediler ki Abdülkadir'in işte Kevvaz'ın kubbesi altında Allah'tan başkasına ibadet eden, Allah'tan başkasına dua eden putperestleri davet edip onları hüccete ulaştırana kadar tekfir etmiyor Feyukal denilir ki na'am evet. Feyukalu na'am fe inne şeyhe Muhammeden rahimahullah lem yukeffiru nase iftida'a. Çünkü Şeyh Muhammed davetinin başlangıcında insanlar tekfir etmedi diyor bu manada ama hangi tekfir? Azap tekfiri. Yani yoksa isimlendirmede menheci bellidir. Yani her, her şey kişiden müşriktir zaten de. Kişiye küfür mü verip onu öldürmesi davetin başlangıcında kimseyi öldürmemiştir. İnsanları davet edip bütçeti onlara ikamet etmiştir. Lem yekafirun nâse iktidâen illa ba'de qiyamil hüccâ. Ve'd-da'vatu ve'd-da'va. Le'annehum izzâk fî Çünkü fetret döneminde gibildiler o dönemde. İlim kesilmiş, Hakka davet eden kimse yok. Öyle bir dönem yaşamış insan. Ha. Lianhum izak fi zaman fitrah ve adam ilmin bi asar <gülüyor> Evet, risaletin izlenin yok olması ve ilmin kesilmesi nedeniyle bu böyle. Veli zelke, قال لجاهليهم وعَدَم بِعَدَم ما يُنَبِّهَهُم وعَدَم ما إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةَ فَلَا مَنْ مِنْ <minsan> Anlamasalar dahi eğer kendilerinin hücçe-tikamı olmuş ve onları uyaran biri varsa, yani onların cehaletinin sebebi onları uyar, uyaran birinin olmaması ise ve bunun ardından onları hücçe-tikamı edildiyse, anlamasalar dahi tekfirlerine hiçbir engel yoktur. Yani Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab zaten şirk işleyen herkesin müşrik olduğunu, Şeyhul İslam ibn-i müşrik sebebete kabler risale, Mecmuatul Fetâve 20. cilt 37. ve 38. sayfalarda dediği gibi müşrik ismi bunlarla sabit olur insanlar üzerinde. Heh, bunlar insanlar üzerinde sabit olur. Yalnız insanlara azap noktasındaki bir muayen tekfir yani onlar kanlı malını helal görmek, onları öldürmek yaptıkları şirkten dolayı ahirette hiçbir engellerinin olmadığını Ebedi cehennemlikte olduklarına karar verdikten sonra onları öldürmek işte bu denilen şartlara bağlıdır ki Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab da bu manada bir tekfiri, mallarını kanlarını helal görmek manasındaki bir tekfiri Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab başlangıç itibariyle helal görmemiştir. Sonradan helal görmüştür. Evet, vakad Şeyh'in sıfatnamesi. Men ehli fetreti ellezina lem tablaghumur risale ve'l-kur'an ve matu ala'l-cehiliyet la yusmuna muslimin bil icma. Bilek istiyor fetre ehli olarak ölen kendilerine Kur'an ve risalet ulaşmayan ve cahili üzere ölenler asla müslüman diye icma ile isimlendirilmezler. <gülüyor> Onlara istiğfar edilmez ancak nerede ihtilaf etmiş ilim ehli ve inne ma ihtalafa ehlu'l-ilm fi ta'dibihim fi ahireh. Ahiretteki azapları noktasında ihtilaf etmişler. O nedenle fitret ehli ölenlere ne yapılmas? Müslüman denmez. Bu Abdullah ablin davetine başladığındanlar fitret ehli mi O dönemde kendi bölgesi için öyle demiş. Orada Kur'an yok mu? Orada Kur'an var da insanlara bu şeyler deliller beyan edilmemişti. Yani baktım diyorum onlara Müslüman değil demiyor, onlara azabın tatfikini konuşuyoruz biz. Orada Şeyh Muhammed bu noktayı yeterli görmemiş. Çünkü o şimdiki gibi düşünmeyin ortamı. Çöl, ulaşım yok anlatabildim mi? Herkesin elinde musaf yok, bugünkü gibi matbaa yok. Yani hep biz şimdi kendi dönemimizde yaşayınca hemen akıl bu döneme kıyasa gidiyor. ya. Yani. Orada insanlar kim Allah'tan Resulü'nden bahsediyorsa onu dinin alimi zannettikleri bir dönem. Yani. O yüzden Şeyh böyle itikat etmiş. فَقَالَ رَحْمَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَقْضِي بَيْنِ عِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ وَلَا يُعَذُّبُ إِلَّا مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّتُهُ بِالرُّسُلٍ Eyvah. Allah Azze ve Celle kıyamet günü kulları arasında adaleti ve hikmetiyle hükmedecektir ki Allah kendisine hüccet ikame olandan başkasına azap etmeyecektir. فَهَذَا مَقْتُعٌ بِهِ bu genel olarak yaratılmışların hakkındaki maktu olan, kesin olan şeydir. وَأَمَّا e, Diyor ki, genel olan budur, kesin olan şey budur ama Zeyd, Amr bunlar muayyen şahıslar, bunlara hücret olmuş mı olmamış mı bunlar kula Allah arasındadır, buraya girilmez diyor. Allah bilir son kesin olan şey. Hmm. <gülüyor> Ama kula ne <neyi> vacip? <gülüyor> kula vacip olan İslam dininden başka bir dini din edinen herkesin kafir olduğuna itikat etmektir. Bu vaciptir. Niye? Çünkü Allah azze ve celle bunu emretmiştir kitabında. Eğer insan buna inanmasa kitabı yalanladığı için kafir olur. Bu neden nedir ki? Burada sadece anlaşılması gereken tabi ben Budistim diyen, ben Hıristiyanım diyen değildir. Bugün insanlar demokrasi kendilerine din edilmiş. Müslümanım deyip demokratım diyor. Komünizm kendilerine bir kısmı din edilmiş. Müslümanım deyip komünistim diyor. Böyle saçma sapan şeyler. Bunların her biri İslam'dan başka bir din mensubu olan kişilerdir. Her dafif cümle Bu genel olan şeydir. Ve taayin muk mukolun ila alemi هذا في attadı, احكام Hatta fi akmı istabul. Atıldı. Varnan Allah Teala la yudib waahadin illa badu qiyan al huj alahi bil rasul. Varnan Allah Teala la yudib waahadin Allah Ve Celle başkasına azab etmez. Hatta fi Bu genel olan Ve taayin Allah'ın hükmüne ve ilmine mevkuldür muayyen olanlar. zeyd Amr gibi öyle şey. Eyvah. Ve hâdâ fî ahkâm-lis-sevâbi vel-i'kâb. Eyvah. Bu ceza ve e, sebap ahkâmıdır diyor. Ve ammâ ahkâm-ed-dûnyâ fâhî câriyetun alâ zâhir emr Dünya ahkâmı ise zahire göre gider. Sen burada bir münafaa Müslüman demişsindir. Kanlı manlı helal saymamışsındır ama ahirette cehennemdedir. Nereden bileceksin? Sen burada Birinde hatayla, yanlış bir tevhilden Müslümana müşrik demişindir, Değil mi? Var mı kıstası? Evet. Var. Hatip İbn-i Ebebel Tayyip Ömer'in şey bırak şu münafın boynunu uğrayım demesi gibi. Ki İbn-i bunu açıklarken diyor, bu da gösteriyor ki diyor, bu ummetten bazıları diyor, salihleri dahi bazı tevillerle hata ile tekfir edebilirler diyor. Evet. Bu fetret ahlinden konuşuyordu. Tabi tabi. Ben bir şey, şimdiki günü ayette edeyim. İşin emri açıktır. Yani şirk üzere olan da ölen de müşriktir diyor. Onu söyleyelim inşallah. Yani, yani bu bunları belirtmekle beraber ama adam ebedi cehennemde mi yoksa sadece şu anda dünyada müşrik ismini mi alıyor? Bu, bu nokta yani konuşulan. Hmm. Ve kâle şeyhân Hüseyin ve Abdullah abnâ Muhammed bin Abdülvahab rahimâhullah teâlâ. Kim yani? Bu davetin ulaşmasından önce şirk üzere ölen herkes şirk üzere. Falıdi yıpkamır. Ona göre o şirk üzere ölen herkes şirk üzere ölen herkes şirk üzere ölen herkes şirk üzere şirk şirk üzere onun için dua edilmez, kurban kesilmez, onun için sadaka verilmez. ama emri, Allah Ama bak gene işin hakikati Allah'a kalmış. Yani ne diyor? Dünya hak yani biz nasıl bilebiliriz her şeyi yani? İnsanız mıs? Öyle mi? Peygamber sasam kendisi için ne diyor? Bana iki kişi gelir, biri güzel dillidir, halini iyi izah izaheder. Ben diyor aldanırım diyor. Ona diyor nasip veririm. O ateşten nasip almıştı. E şimdi peygamber burada hata ediyorsa diğerlerinin hata etmesi minbabilabiladır yani. E demek ki bazen hüküm vermede insan hata eder. Bazı tabi tabi haşa peygamber kimin e, mirastan ne kadar alacağı noktasında veya kimin işte arsasının payının ne kadar alacağı konusunda haşa cahil değil yani. Onu biliyor. Onu biliyor ancak peygamber nerede hataya düşebiliyor muayyene tatfikinde hataya düşebiliyor. Anlatabiliyor muyum şahısların belirlenmesinde sana bir haber gelmiştir bir müslüman hakkında kadısındır küfür işledi diye. Dört tane adam yalancı şahitlik yaparlar, hakikatte adam onu işlememiştir mesela. Öldürmek zorunda kalırsın, imkan eder yalancı gözüyle bakabilirsin o müslümanı öyle mi? Yanlışlıkla böyle birini de öldürebilirsin. Yani olaya sırf böyle asrın işte tartışılan meselesi cehalet tevil açısından değil, böyle açılardan bakmak lazım ki idrak edilsin ya. Yani. O yüzden her şeyin hakikati Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Dünyada da biz mesela bir ihtilaf olduysa iki Müslüman arasında, eğer bu ihtilaf gruplaşmaya gittiyse, onu dinliyoruz, onu dinliyoruz, o bunu yalanlıyor, bu bunu yalanlıyor. Sen zahirde gördüğüne karar verirsin dersin bu yalancıdır ama işin hakikatini Allah bilir ya. Yani. Kimin yalancı, kimin doğru olduğunu, alemlerin de bilir ne kadar sözünde sadık olduğunu. Yani bunun gibi tekfir de zahirdir. Biz bakarız şirk varsa adamda müşrik deriz. Müşrikliğine hükmederiz. Ha bu adam ebedi cehennemlik bir kafir mi? Bakarız yani durumuna. Hangi toplumda nasıl yaşıyor? Herhangi bir engel özür var mı? Ebedi cehennemde kalmaması için. Bakarız ki öyle bir engel yok. O zaman küfrüne hükmederiz biz. Bir tane ayet vardıysan onların cisimleri, onların sözleri senin hoşuna gidecek. Bu ayet ona darlat ediyor. Evet. Ve emme haqiqatu emrihi fe illallahü teala. Fe in kana qad qamet aleyhi l-hücce fi hayatihi. Eğer kendisine hücce tıkamı olduysa adam hayatında. O ettiyse. Fe haza kafirun fi zahiru vel batin. Bu zahir batın kafir. Bu kesin yani. Bunlar hiçbir şüküyor. Şey وإن كان لم تقم Ama hüccet inşallah kalmıştır. Ve hmm. dedi gene bize Aslında. göre. Aslında yani. ha, ahiretteki hmm. işi gene Allah'a. ahiretteki bütün işler Allah'a kalmıştır. Biz yerimizi bilmiyoruz yani. Hmm. Allah korusun. Allah azze ve celle bizi salihlerden eylesin. Ve hmm. قال hmm. Abdullah ve İbrahim ibn Abdullah Latif ve Süleyman bin Sehman نقول بأن القول كفر ولا نحكم بكفر القائل biz deriz ki bu söz küfürdür sahibinin küfrüne hükmedilmez hani bu ıtlak edilen bir söz var ya fe ıtlak herde cehlin sarf ha bu genel olarak bunu genele sarf etmek cehalettir diyor lian hadhih el ibara la tentabigu illa ala muayyen çünkü bu kaide muayyende tatbik edilen bir kaidedir. bu muayyen Muayyen tekfir meselesi size maruftur. Bakın insanların kafasında muayyen tekfir deyince Ali işte kafirdir demek geliyor. Halbuki muayyen tekfir ulemanın katında Ali kafir, Ali'nin kanı da helal, malı da helal. Anladınız mı devamını? Anladınız mı ne demek istediğim? Taze bir Evet şimdi sen diyorsun ki mutlak olarak şu işte fiili yapan müşriktir diyorsun. Ali yapmış, Osman yapmış, Mehmet yapmış. Tamam, mutlak olarak bunların hepsi bu adı alıyorlar genel olarak. Ama muayyende bu adam işte kanı helaldir, malı helaldir, şunu, kanı manı helaldir. Bu neye bağlı? Muayyen tekfir. Engellerine bağlı. Muayyen tekfirin engellerine bağlı. Daha tamam, muayyen tekfirin engellerinde cehalet ve tevil yok. Onu da altını çizeyim ya. Yani. Eğer bir şey büyük şirkse, büyük şirkse onun tek engeli ikrahtır vaciplerden birini inkar ettiyse evet insan İslam'a yeni girmiştir ve İslam'dan uzak bir beldede yaşıyordur. Evet yani bu iki şeyin iki durumda olan adamın vacibi inkarı küfür olmazken ama bir adam İslam'a yeni girmediyse ve ilim olan bir yerdeyse ve öğrenmediyse bu adam kafir oluyor mesela. Öyle değil mi? Bunun gibi. فَاِطْلَاقْ هَذَا جَهْلٌ illa alal muayyin wa küfür olan bir söz söylerse hı hmm. فاذا قال يكون القول به tamam mesela diyor ki kim bu söz söylerse şahs hmm. la hatta <gülüyor> ama muayen shakhsiyyin gelince <gülüyor> hukm edilmez ta ki biccet ona inkam edilene kadar hada, ama nerede bu wa hadha fi bidat ehlinin meselelerinde olduğu gibi murcienin bidatları kaderiyenin bidatları hangisi sahibini kafir yapar hangi söz Sahibini kafir yapmaz değil mi? Ya yani şöyle sözler burada önemli. Şimdi Cih bin Safan demiş ki iman marifetullah'tır. Tamam mı? Şimdi böyle bir tanım zaten selefe muhalefet. Selefin yaptığı iman tanıma muhalefet. Bu baştan bir bidat. Peki bu bidat dinden çıkartır mı? Bakıyorsun ki iman marifetullah derse o zaman iblis de Allah'ı biliyor, münafıklar da Allah'ı biliyorlar. Bütün kafirler Müslüman olurlar bu tanıma göre. Anladınız mı ne demek istedim? O zaman bu söz hangi bidattan oluyor? Nasları yalanlayan küfür bidattan oluyor. Heh. Bazı sözler var yalanlıyor mu, yalanlamıyor mu belli değil. İşte buralar hafi, gizli meseleler. <gülüyor> فَاِنَّ بَعْدَ اَغْوَالِهُمْ Onların bazı sözleri küfrü işleri kapsamaktadır diyor. Bak sözleri konuşuyoruz. Evet. <gülüyor> Mutevâtir sünneti ve kitabın delillerini reddediyor. Peki, keyfe yekunu'l Ha, söyleyenin küfrüne hükmedilmez. He. söz diyor küfrü kapsayan bir sözdür. Bazı işte nasları küfreden bir sözü kapsıyordur. Sözün içerisinde böyle bir ihtiva vardır. Bunu söylenir küfrüne hükmedilmez. ihtimali, وُجُودُ مَانِي كَالْجَهْلِي Cehalet gibi bir mani vardır. Ama buradaki cehalet hüküm cehaleti değil. Sözün manasından cahil olmak. Mesela bakın Türkler ceza kelimesini nasıl anlarlar? Bela. Bela anlıyorlar yani. Allah belanı versin demekle Allah cezanı versin demek arasında farkı yok. Araplar Allah cezanı versin deyince dua ediyorlar. Allah sana hayırla mükafat versin manasında. Kelimeler sestir. Önemli olan insanın sesin içerisine neyi yüklediğidir. Tamam mı? İdol kelimesi mesela. Amerikalılara göre, Amerikalı İngilizce konuşan Amerikalılara göre idol kelimesi tapınılan şey demektir. İdol. Ha, idol. Ama Türkiye'de idol kelimesi işte örneğin. Kendine örnek aldığın şahsiyet manasında kullanılıyor. Adam diyor ki bir Müslüman dese ki benim idolüm hmm. Musab mesela i Umayr he Tamam mı? Böyle bir adam kelimenin içerisinde tamam kelime küfrü ihtiva ediyor ama bu adam o küfrü kastetmiyor. Ve adam hmm. bu kelimenin bu manada olduğundan cahil. Halin cahili yani. Hükmün cahili değil. Tamam. Hmm. İntibih yani. Buraya dikkat. Eyvah. Fakala Şeyh İshak bin Amdurrahman. واما ولا يحكم burada kafi meseleleri anlattı ya. Çünkü paragrafın başında onu diyordu. Neden bu böyle engeldir? Şu manada bir hükümden cehalet de muhteverdir. Adam İslam'a yeni girmiştir. İşte Mirastan kimin ne kadar pay alacağını bilmiyordur mesela öyle mi? Hmm. Mesela dede ne kadar mirastan pay alır? Nene ne kadar alır? Biliyor musun mesela? Hmm. Bilmiyorsun ama niye kafir olmuyorsun? Cuhur Çünkü de. cuhut etmiyorsun sen. Şeriata bakacaksın. Şeriat mesela... Nene sudus anlıyor. Ata hannebi salsam su diyor değil mi nenenin birine? Ee, orada şeyi, iki tane sahabe ne yapıyor? İmran İbni Hüseyin ile bir tanesi daha kalkıp şahitlik yapıyorlar bir İsasem altıda bir pay verdi diyorlar şeye, hmm. ne Bak bu da naz. Bir adam bu sözden önce dese ki, nenenin mirastan payı yoktur. Ki Ebu Bekir diyor yani ben diyor Peygamberin sanıp mirastan pay verdiğini bilmiyorum. E niye kafir olmuyor cahil ol hükümden? Çünkü cuht etmiyor, inkar etmiyor. O gizli kalmış bir şey. O ulaştıktan sonra, nasıl ulaştıktan sonra ne yapıyor Ebu Bekir? Tamam diyor. Altıda bir vermiş aleyhissalatü vesselam. Öyleyse tamamdır diyor. Yani bu noktadaki bu ayrımı çok iyi yapmamız lazım. O yüzden Ahmet Ferit gibi cahiller diyor ki bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki işte e, sormuş sahabe ya Resulallah, Rabbimizi görecek miyiz ahiret günü? O da demiş işte, şu ayı gördüğünüz aleyhissalatü vesselam öyle diyor. Şu ayı gördük görmekte zorlanmadığınız gibi göreceksiniz diyor. Bak diyor sahabe diyor Allah'ın görülüp görülmeyeceğini bilmiyordu cahili ama Peygamber tekfir etme diyor. Ahmak adam Peygamber sahab kif suresinin nuzul sebebini aç bak Aleyhisselatü Vesselam orada ne yapıyor? Gelip müşrikler soruyorlar değil mi? Ashab-ı keften bize haber ver diyor ki yarın haber vereceğim. Vahi gelecek. Bilmiyor yani. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam bilmeyince nasıl dini yalanlamış mı oluyor haşa ya? Yani. Cahil adamlar bunlar evet. فقال yani bu konudaki sözleri çoktur diyor biz burada iktisar edip kolay olan az olan şeyleri şey yapacağız çünkü mesele uzun bir mesele ya yani. Fal min kalamihi ma yunhibukum ma yunbi yunebbihuka ale shubuhat allati istadalla biha man zekarna min allazi ya'budu ya'budu şimdi önceki bölümde yani ilk söylediği söz hani meseleye dair sözü çoktur biz sadece burada birazını zikredeceğiz demeksin sebebi şu Bugün o kadar adam var ki adam bir şeye inanmış tekfirde. Bir paragraf okuyor sadece. Bir paragraf. O da anlamadı bir paragraf. Sonunu bilmiyor. Arkasını bilmiyor. Önünü, başını, siyakını, sibakını. Adam bütün imanını değiştiriyor ya. Yani. Bir paragrafla. Ya bu, bu kadar basit mi ya? Bu işin işte ikrah boyutu, ikrahın şartları, bu işin işte tevil boyutu, tevilin şartları işte bu işin ardi durumları, intifa, ülkastı, insanın halin cahili olarak bir şey yapması vesaire. Yani o kadar mesele var ki akıllı olmak, mecnun olmak, sinir, öfke anı, akıllı olma anımızdır yoksa mecnun olma anı. Yani bak işin içinde o kadar şey var ki yani bir dakikada mı çözdün yani? Bir paragrafta mı çözdün yani? Bu insanların kalbi hastalığı Zaten bir şeye inanmamışlar. Allah Azze ve Celle o bir okuduğu bir anlamadığı paragrafla kalbindekini dışarı çıkartıyor. Bu yüzden diyor, sana zikredeceğiz ki seni uyaralım diye اَلَّتِ اِسْتَدَلَّ بِهَا مِنْ Öyle ki şunu delil edindiler kendilerine, kim hakkında? Kuvazın, kevvaz'ın işte kubbesine ibadet edenler hakkında. وَاَنَّ الشَّيْخِ تَوَقَّفَ فِي tekfirihi Şeyh bunların tekfirinde tavakaf etti diyenler hakkında diyeceğiz diyor cevab önce diyor cevabın öncesini vereceğiz ki ve siyakını vereceğiz ki anlaşılması için. He. Şeyh Muhammed ve anhu Bu nakilleri diyor hep diyor işte hatta Müslümanları tekfir ettiğimizi söyleyip düşmanlık edenler bu nakilleri getiriyorlar diyor. Eyva. Devam etti ben. Ancak diyor fehiye nefsuha yani onun efisinde zatında Da'va, onun daveti zatında neydi? Gidiyor şey. Ya yani, teslüh hü -hü hüccet. olmaktan başka bir şey değildi, islahdan başka bir şey değildi. insanlar hüccet ulaştırmakta. Ve ile ve şahidin min al ve ve sünnetten şahit ve delile ihtiyacı vardı. Ve min fetha Allahu basiratahu wa'aufiya. min fetha Allahu basiratahu. Wa'aufiya min ta'asub. Gafanı beyan bir beyan هذه المسأله beyan ha şafiyan ve gazma bi küfr el muayyin fi cemi'i ve la şey'in minha Heh. diyor ki Allah azze ve celle'nin vasiletine açtığı ve taassuptan afiyette kıldığı ve şeyh'in bu meselede şafi ve açık bir şekilde beyan ederek meseleye itin ederek mesele bütün tafsilatını açıkladığını görebilir Aynı şekilde muayyen tekfiri de kesinlikle bütün musannefatlarında, bütün tasdiflerinde zikrettiğini ve bu işleri yapanlardan birinin de tekfirini de tavakuf etmediğini görebilirdi. Yani o dönemde de bunlar çıkmış. Sadece bizim dönemimizde çıkmamış, onları reddiye vermiş. Ve kâle rahmehullah, ve kâd zekâreşşeyh Süleyman <gülüyor> bin Abdillah rahmehullah teâlâ fî şerh-i tevhîd fî mevâdi'i minhû, آن mın teklıma bı kelıme tevhid ve ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وذبح لهم أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم التوحيد ومخالفتهم. zekat verir, ibadetleri yapar. Sonra da sözleriyle fiilleriyle, mesela salihlere dua etmek, onlara sığınmak, onlar için kurban kesmek gibi fiillerle. Bu sözünü bozarsa bu adam Yahudi ve Hristiyanlara benzemiştir ki onlar da kelime-i söylerler ama muhalefet ederler. Bugünkü müşrikler hakkında içti katmesi şartı getirip anlatmamız lazım diyenler Aynı şekilde Yahudi ve Hristiyanlara da bu kelimeyi söyleyip de sonra muhalefet etmelerinden dolayı hücçe ikamesi şartı getirmek zorundadırlar diyor. Fele haz yezim men galib ta'rif bil müşrikîn en yeqûla bi'ta'rif Bu kesinliktir yani müşriklere tarif işte anlatmak şartı getirmek Yahudi ve Hristiyanlara da aynı şartı getirmek. Onları ancak sonra edenler. cidden. Işte onlar bunu yapıyorlar bu çok açık ibret olan bir mesele de diyor. Bu da inşallah biz istesin. mı gireyim? Bu devam? İzhar edin yeni fasıl. Hm biraz uzun Bunun Bu mes de... abi hujjat hujjatiyle teleks. İnşallah mı? İnşallah size biraz veriye.